Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mehali Tegabün Talak ve Tahrim Sureleri Tegabün Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Adını 9. ayete geçen Yevmü Tegabün Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün günü, kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür.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 Talak ve Tahrim surelerini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul.